Burada mubalat meselesine değinmek istiyorum. Mubalat nedir? Mubalat diyor ki almer, mubalat ikiye ayrılır. Mubalat ikiye ayrılır. Bir, yani mubalatın kelime manası nusret. Ne demek nusret? Yardım, destek, sevgi. Yardım, destek, sevgi. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Hunâlikel velâyetu lillâh Yani muhabbet sevgi, Yardım ancak kimdendir? Allah'tandır. Yani velayet, velilik bu demek. Veli hani biz Türkçe dost diye tercüme ediyoruz ya. Yani veli Allah'ın kendisine yardım ettiği. Allah'ın sevdiği, onun da Allah'ın sevdiği kişi. Veli bu. Biz de veli evriya deneyince aklımızda böyle ne geliyor? Soyut, böyle uçan, dönen, kaçan. Değil mi? böyle şeyler. Halbuki veli demek... ...Allah'ın yardım ettiği, destek verdiği... ...Allah'ın sevdiği, Allah onun da Allah'ı sevdiği kişiler. Allah Teala'daki hünâlike el velayetü lillah el hak. Hak olan velayet velayet hak olan Allah'ındır. Velayet ikiye ayrılıyor. Birisi insanı dinden çıkaran velayet, muvalat. Dinden çıkarır. Kişi ne zaman dinden çıkar? Kişi meğer ki Allah'a ibadet etse, meğer ki Resul'e itaat etse ama şirk ve şirk ehline muhabbet duyup onları dininden dolayı severse Hristiyanı, Yahudi'yi, Müşri'yi dininden dolayı seviyor ve onların ya Müslümanlar değil de buraları gelsin Hristiyanlar yönetsin. Onlar galip olsun. Dinleri onların. Bunların da çanları çalsın burada ezanlarla birlikte. Bu küfür. Dinden çıkarıladı Bir de var ki büyük günah bu. İkincisi Onları Dünyevi bir şeyden dolayı seviyor adam. Menfaat, çıkar. Sahaben Hatib bin Balta. Allah Teala Mümtahine suresinde diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler la tetekhuzuu aduvene düşmanımı ne yapmayın edinmeyin. Ve vakum. düşmanınızı edinmeyin evliya neyle edinmeyin? Yardım edeceğiniz, sevdiğiniz, onların siz sevdiği kişiler edinmeyin." Onlara böyle sevgiyle yaklaşarak. Peki bir insan Allah'ın düşmanını ve Müslümanların düşmanını deminki söylemiş olduğumuz şekilde değil de dünyevi nedenlerden dolayı severse kafir olur mu? Çünkü allah Teala olmaz. Niye? Diyor ki ey iman edenler diyor. Ayetin başında. Onlara ey iman edenler diye hitap ediyor. Demek ki bir insanın bir kafiri, bir Hristiyanı dünyevi çıkarlardan dolayı sevmesi işimizi götürüyor bu adam. Görüyor. Gibi şeylerden ösebilmesi... Yani, gibi. Bunlar yani yine kafir övülmez, kafir şey yapılmaz. Bazıları var öyle Avrupa'ya gidip yaşayan, 20-30 yıl orada çöpçülük yapıyor bizim Türkler. Tuvalet temiz diyorlar, birisiyle konuşuyorum. Avrupa'ya gitmiş, 30 yıldır orada. Dedim yani ne yapıyorsun ne diyor Bakma diyor. Türkiye'ye gelip dönen diyor. O, Türkiye'de diyor böyle e, Force atan, arsiteslik yapan diyor, bizim diyor. Alamancı Türkler. Çocuk orada doğmuş büyümüş. Burada diyor tuvalet temizliyoruz biz diyor yani. Annem gidiyor diyor işte diyor tuvalet temizliyor. Babam gidiyor sokak temizliyor. Biz diyor yani genel manada konuşuyor. yüzde %70'i neyse böyle. Ama geldiği zaman memleketede diyor ki Almanlar böyle, Almanlar şöyle. Şimdi burada Almanlar olsaydı böyle yaparlardı. Bu da caiz değil. Ama bu adamı dinden çıkarmaz. Ama derse ki ya Almanların dini dört dörtlük adamların değil. Gelsinler şurada işte onlar burayı onların dinleri ...kalip olsun, üstün olsun, onların, yani onlar e, hakim olsun, onların dini bizim yani dinimiz gibi yan yana olsun, beraber olsun, çanları çalsın, böyle bir şey söylerse bir insan dinden çıkar. i̇bn Kesir diyor ki, bu Mümtehine suresinin iniş sebebini, ey iman edenler, düşmanımı ve düşmanlarınızı düşman edin şey yapmayın, dost edinmeyin ayeti. Sahabeden Haltıp İbn-i, ibni Balta'a var radıyallahu anh, aslı Mekkeli değil, Mekke'ye sonradan yerleşmiş birisi. Osman radıyallahu anh'unun velayetiyle girmiş. O, onun korumasında, Onun şehirle Mekkeli olmuş. Tabi Müslüman olunca Müslümanlar peygamberimizle nereye gidiyorlar? Mekke'ye gidiyor, Medine'ye göç ediyorlar. Hicret ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanı gelince, vakti gelince orduyu hazırlıyor. Mekke'yi fethetmeye gidecek. Tabi o dönemde de bugün olduğu gibi insanların ticareti var, arsası var. Değil mi? Evet. Sattığı Aldığı ticareti var Akrabaları var Peygamberimizin yanında bulunan Ebu Bekir olsun, Ömer olsun, Osman olsun Ali olsun radıyallahu anh Bunlar Mekkeli adamlar, Mekkeliler Bunların oradaki Malını koruyacak, akrabasını Koruyacak bir neyi var Çevresi var Zayi olmaz Hatıb-ı Baltağ böyle düşünüyor Diyor ki, Benim hissediyor Mekke'de böyle bir şeyim yok Şimdi Türkiye'ye mesela bir insan düşünün, Türk vatandaşı da olsa, Türkiye'de de, de olsa ama annesi, babası Rus olsa, Arap olsa neyse, Türkiye'de bir Türk gibi ne yapamaz? Olamaz değil mi? Yani sen şimdi mesela diyelim köydesin, Türkiye'yi terk etsen, memleketine başka bir yere göç etsen bile köyünde senin malını bilirler. Derler ki bu falancanın arsası, bu falancanın evi, bu falancanın arası. onu korurlar. Ama sen bir gittin, geldin, gözüktün, senin malını kimse korumaz. Sababe daha hatırlıyor Balta. Dünyevi kaygılardan dolayı Müslümanların Mekke'ye gidip Mekke feth edeceklerini yani saldıracaklarını Mekkelilere haber veriyor. Bir kadınla birlikte ne yapıyor? Mektup yazarak gönderiyor gizli bir şekilde. Tabii peygamber aleyhissalatu vesselam'a haber veriliyor bu. Kadın yakalanıyor. Kadının üzerinden bu şey çıkıyor. Mektup çıkıyor. Ömer bin Hattab diyor ki Ey Allah'ın Resulü, bırak da şu adamın boynunu vurayım. Peygamberimiz hatbu baltaya diyor ki, bir baltaya. Bunu yapmana sebep olan şey nedir? Niye bunu yaptın? Diyor ki, yani peygamberimiz bakın. İnsanlar şirk dese küfür dese haram dese önce bunu neden yaptığını soruyor Resulullah. Bu çünkü ne yapacak? Bunu onu yani yaptığı bu yaptığı ...şeye sevk eden o şeyi ortadan kaldıracak. diyor ki böyle yapma. Muazze bin Ceber Şam'dan geliyor, peygamberimize secde ediyor. Niye yaptın? Diyor ki orada insanların büyüklerine böyle saygı duyduğunu gördüm. Hayır diyor, Allah'tan başkasına secde etme. Bir insanın bir insan secde etmesini emretseydim ben diyor. Kadının kocasına secde etmesini ne yapardım? Bu olay Emrederim, evet. Demek ki... Bir insan şirk de işlese, küfür de işlese, önce ona ne yapmak lazım? Bunu niye yapıyorsun? Derdin ne, sıkıntın ne, bunun şirk olduğunu bilmiyor musun diye ona ne yapmak lazım? Evet. İzah etmek lazım, anlatmak lazım. Hatıb-ı bir Baltağ'da olayı açıklayınca Peygamberimiz bırakın diyor onu. Hatta diyor ki, allah Teala dedi ki diyor Bedir ashabına, dilediğiniz yapın, ben sizin günahlarınızı affettim, başladım. Yani Bedir'e katılanlar, Bedir ashabı az bir topluluk. İslam'ın henüz ilk günleri Yardıma ihtiyaç var, desteğe ihtiyaç var, değil mi? Ya bugün şeyde bile, ticarette bile Bir adama Henüz zayıfken Ticareti güçlü değilken Adama Ufak bir miktarda yardım etsen Adama Bu adam Daha sonra ileride çok büyük tüccar olsa bile Başkalarının ona Büyük meblalarla büyük paralarla yardım etmesinin yanında sana o ilk günde yapmış olduğu yardımını bildiği için sana vefası daha ne oluyor? Daha çok oluyor. Sen o gün ona bin lira vermişsin. Bugün adama bir milyon dolar veriyor. Ama adam biliyor ki senin o gün bin, bin lira verdiğin, bin doları verdiğin, bin TL verdiğin gün onun için çok önemliydi o. Onun şeyini, onun kıymetini ne yapmıyor? Bedir ashabı da böyle arkadaşlar. Bedir ashabı bu dine, Bedir'de katılanlar yani canıyla, manıyla, her şeyle ne yapmışlar? Destek vermişler.